Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Evet, e, Adayla e, e, geleneksel e, <gülüyor> yılın en son Açık Deniz programını birlikte yapıyoruz. Daha doğrusu Banu Muratlı Ada Gökçin'le birlikte yapıyoruz. Banucuğum hoş geldin. Merhaba. E, bugün e, kızlar e, <gülüyor> e, programı çok büyük bir keyifle açacağım. Çünkü uzun zamandır programa katılmayan Gökhan Abur nihayet programda. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun. Yani bir insan bu kadar mı özlenir? <gülüyor> yani gerçekten... Valla çok, e, o, çok kadar o kadar çok soru geldi ki Gökhan'a ne oldu? Hatta aranız mı bozuldu falan diyen bile oldu. <gülüyor> e, doğrusu e, senin bu uzun ve maceralı bir e, sağlık yolculuğun demem doğru olur mu? Doğru. Evet. Yani, e, son, sonuna doğru yaklaştığımız bir sağlık bu şeyi var ama az kaldı evet e, dolayısıyla e, dediğim gibi yani bunu yılın son programı değil de 2023'ün ilk e, açık deniz programı olarak ilan etmek <gülüyor> istiyorum seninle birlikte olmanın mutluluğu içinde Gökhancığım e, hemen, seni, e, hemen seni işe, hemen seni işe alayım e, çok kurak bir e, kış geçiriyoruz doğru mudur Doğru, evet. Özellikle İstanbul'a örnek vermem gerekirse İstanbul'da Aralık ayı yağışlı gün sayısı 15 olması gerekirken 3-4'lerde kaldı ve çok yerel yağışlardı bunlar. Yani İstanbul'un genelinde görülmeyen çok kısa süreli sağanaklardı. Bir türlü bize doğru gelmeyen İzlandağ alçak basıncı var. Ama hemen şöyle söyleyeyim sana, İngiltere, İskandinav ülkeleri, Avrupa'nın kuzeyi, Soğuk havanın etkisi altında ve günlerdir sıcaklıklar ortalamaların olduğu altında olur dedi. Yani geçtiğimiz haftalardan biliyorsunuz ki Amerika'da, Kanada'da ve Japonya'da çok şiddetli kar fırtınaları oldu ve insanların hayatını kaybettiği önemli bir meteorolojik olaydı. Şimdi Akdeniz havuzası, Orta Avrupa, Balkanlar hatta hatta Ukrayna ve Rusya'nın batı kesimleri bu ınık havanın etkisi altında. Sürekli olarak güneyli rüzgarlar bu kuzeydeki çok soğuk havanın gelmesini engelliyor. Ocak ayının ilk günlerinde de bu hava koşulları devam edecek. Yalnız çarşamba günü kuzeydeki rüzgarların biraz etkisiyle Marmara'nın hemen hemen kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Karadeniz'in tümü bir yeni bir serin havanın etkisi altına girecek. Soğuk diyemiyorum çünkü çok soğuk değil. Yani 10-11 derecelik sıcaklıklar görülecek İstanbul'da çarşamba günü. Bunlar da ortalamaların neredeyse 4-5 derece üzerindeki sıcaklıklar. Dolayısıyla beraberinde hafif doğuysa yağış getirebilecek. Batı özellikle Ege, Batı Akdeniz uzun zamandır yağış almadı. Yalnız İstanbul ve Marmara'nın batısı Trakya değil. Ama dediğim gibi bu yağışlar e, bana göre ocağın 10'undan sonra yavaş yavaş kış kendisini hissettirmeye başlayacak Hı -hı. E, peki Gökhan bu son sözüne ettiğin Amerika'daki o olağanüstü e, 50 yılın en e, soğuk e, kışı herhalde e, şu, evet. sürekli görüntülerle karşılaşıyoruz televizyonda şunu e, dikkatimi çekiyor yani orada insanlar o olağanüstü e, meteoroloji koşullarında bir türlü bir yaşam sürdürme yollarını buluyorlar yani bu meteoroloji dediğimiz şey de işte kıtadan kıtaya, coğrafyadan coğrafyaya çok farklı yaşam biçimleri, yaşam alışkanlıkları ortaya çıkartabiliyor. Sen ne diyorsun? Yani meteoroloji okullarında ya da öğretilerinde bu var mı? Var tabii. Şimdi söyleyeyim. Yani biz bir küresel iklim değişikliğiyle baş başayız biliyorsun. Hı hı. Ve küresel iklim değişikliği önemli özelliği artık hava dediğimiz o kutup bölgesinde bulunan çok soğuk havanın hızlı bir şekilde aşağı doğru Kuzey Atlantik salırımı dediğimiz salırımla beraber inmesini bekliyoruz. İşte Amerika'da, Kanada'da kısmen Japonya'da görülen bu çok kötü hava koşulları ki bunu yalnız bu sene görmedik. Bilmiyorum, geçtiğimiz yıllarda da bu tip artık salırımlar görüldü. Bu ileriki yıllarda çok daha soğuk havanın gelebileceğini ve geçtiğimiz yıllarda son bin sene öncesinde olduğu gibi Avrupa'nın ve Kuzey Avrupa'nın özellikle e, yeniden bir e, soğuk hava etkisi aldığı, yani bir mini buzul çağına gireceğini göstergeci tüm Kuzey yarı küreği için. Hı hı hı. Anladım. Peki, e, dolayısıyla Ocak'ta artık e, yağış bekleyeceğiz diye anlıyorum e, Türkiye ile ilgili söylediklerinden. Yani e, herhalde barajlara bakmadım ama herhalde %35'ler efendim düşmüştür muhtemelen. Evet, evet. Doğru. Barajlar oldukça düşük seviyede. E, Valla şöyle söyleyeyim. Yani güneyli rüzgarlar bir türlü dediğim gibi kuzeydeki o soğuk havanın inmesini engelliyor. Zaman zaman Poyraz'a dönüyor. İstanbul'da yine rüzgarlar e, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Poyraz olacak ama tekrar bu salıdan itibaren Lodos var. Lodos sıcaklığı biraz yükseltecek fakat dediğim gibi çarşamba gecesi bulutlanma artacak. Ve çarşamba günü öğle saatlerinde başlamasını beklediğimiz yağışlarla beraber sıcaklıklar 11 dereceye kadar inecek. Hı hı. O da uzun süreli değil. Tekrar hafta sonu önümüzdeki hafta sonunda tekrar Lodos'la sıcaklıkların 13-14 dereceye çıkmasını bekliyoruz ki bu Ocak ayı ortalamalarından göre en azından bir 5-6 derecelik yükseliş demek. Hı hı. Biraz evvel söylediğim gibi Ocak ayının ortalarına kadar e, bu koşullar devam 12-12 sene kadar devam edecek diye düşünüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş kendini kış hissettirecek bir Kış gelirse bu sefer umuyorum ki Mart ayı da Mart ayının işini alacak ve o geçtiğimiz 1987'de gördüğümüz gibi çok sert kış koşullarını İstanbul başta olmak üzere yaşayabiliriz. Anladım. Peki Gökhancım biz bugün Açık Deniz'de Banu Muratlı liderliğinde rüya konuşacağız. Sen Senin rüyalarla aranlasa çok rüya görür müsün? Vallahi görüyorum. Hani Bugünlerde yani evde çoğunlukta evde olduğum için bol bol rüya görecek vaktim oluyor. Çünkü hakikaten Nisan'dan beri evle hastane arasında gidip geliyorum. Az kaldıydım. 19 kadar raporluyum. 19'undan sonra başlayacağım. Az kaldı. Peki Gökhan'cığım çok teşekkür ettim. İstersen programda kalabilirsin rüya üzerine sohbete katılmak istersen. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Ve 2023 senesinin hepimize huzur, sağlık, ve bol neşeli günlerle beraber her şeyin doğru olduğu, her şeyin güzel olacağı, adaletin sonuna kadar içtiği şey, hukukun hayattan altına alınmayacağı bir yıl biliyorum Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Sağ olasın Yükhancım, sağ olasın. Evet, peki e, Banu, ben Ada ile başlamak <gülüyor> istiyorum. Ada, sen rüya <gülüyor> görüyor musun? Çok fazla. Bir özelliği var mı gördüğün rüyaları? Yani şöyle çoğu zaman e, gördüğüm rüyayla gündelik hayatım arasında ilişki kurabiliyorum neyi hmm. neden gördüğümü tahmin edebiliyorum ama bazen de hiç tahmin edemiyorum o <gülüyor> biraz korkutucu geliyor e, ama tekrar eden rüyalarım var e, genelde yani boş geçmiyor gecelerim illa bir rüya görüyorum Uçuyor musun hiç rüyanda? Hmm, uçmuyorum düşüyorum bazen bir de en çok tekrardan eve birinin girdiği evet. hırsız mı o yani bu biri yani Birisi. herhangi biri olabilir genelde niyeti iyi olmuyor tabi doğal olarak <gülüyor> ee, öyle tekrardan bir rüyam var tamam. peki ben o zaman Banu ile rüya sohbetini başlatmak istiyorum diyeyim ee, nereden ee, önce sana söyle sen rüya görüyor musun görmez olur muyum? <gülüyor> Peki bu rüya meselesi nasıl girdi senin hayatına? Yani rüya ile ilgili neler? Onu bir teknik olarak <gülüyor> anlatır mısın? En güzel yerden girdin ya. <gülüyor> Bayağı stresliydim. <gülüyor> yumuşak bir yerden girdin. Ee, çocukluğumdan beri e, rüyalarla ilgili yani çok kafa patlatan biriyim. Hatta şöyle söyleyeyim. E, yaklaşık 7-8 yaşındayken Milli piyango başında bilet alıp oradan para çıkmasını ve çıkan parayla da rüyaları araştıran bir merkez açmayı hayal ederdim. Bak düşün 8 yaşında <gülüyor> <gülüyor> ama tek bir şartım olacaktı. Denek olarak beni kullanacaklardı. Hmm. Ee, hayat öyle bir yere evrildi ki ben e, yaklaşık e, 98'den itibaren... yani Rüyayla çok çalışmaya başladım ama e, herhalde sekiz dokuz yıldır da profesyonel olarak çalışıyorum. Nasıl bir şey? Yani bu bir terapi mi? Hı. Yani insanların psikolojik olarak açılmalarını mı sağlıyorsun? Ne tür bir şey? Hı hı. Merak ettim. <gülüyor> Yine bir parça kendimden gideyim istersen. Hı hı. Adaya da sorduğun soru üzerinden e, bağlantı da olur belki. Biliyorsun ben Güzel Sanatlar mezunuyum. Hı hı, e, ve üniversitede İlk e, yağlı boya'ya geçtiğim e, dönemde seri olarak bir grup resim çıktı benden. Nereden çıktı? Nasıl çıktı? E, uçan ve düşen kadınlar çizmeye başladım. Ada rüyamda çünkü <gülüyor> uçan ve düşen kadınlar görüyordum. Tabii ki e, hani. Bir sanatçı olarak Mengü Ertel'in de öyle bir lafı vardır biliyorsun belki. E, tepe tepe kullanıyorum hülyalarımı, rüyalarımı e, demişti. Hı hı. E, sanatçı olunca rüyanın o fantastik e, sürreal ortamı sanatçıya ayrıca e, bir besin kaynağı gibi oluyor. Ama e, sonrasında sanatçı kimliğinden öte... E, Yine senin programına yıllar önce konuk gelmiştim evet. ee, Sanat terapisi üzerine konuşmuştuk. Evet. Ee, sanat terapisi de e, bilinç dışı alanın malzemesini, çünkü sanat bilinç dışı alanın malzemesini kullanan bir disiplin. Ee, bilinç dışı alanın malzemesiyle çalışan sayılı e, direkt kontak sağlayan e, disiplinlerden bir tanesi. Rüya, sanat terapisi, mitler, e, e, destanlar, kutsal kitaplar, bütün bunlar insanın varoluşundan itibaren e, kişinin bilinç dışı alanına, yani aslında psikişenin tamamlanma, bütünleşme hevesine e, malzeme sunan e, çok kıymetli materyaller. E, biz kendimizi tanıyıp anlayabilmek yani o bütünleşme pisişenin bütünleşme sürecinde ki bireyleşme süreci de diyoruz biz buna rüyaları direkt malzeme olarak kullanabiliyoruz Yani ben psikoterapi alanında rüya kullanma rüyayı kullanma yetkinliğine sahip değilim Çünkü alanım bu değil benim ama özellikle Jungian analiz üzerinden e, pek çok eğitim aldım Don't rüya yani. analizde Kargustav e, Jung'un Zürih'deki Jung Enstitü e, programından e, mezun olan hocalarım oldu başka hocalarım oldu e, tabi bunlar son dönemlerde olan şeyler ama kendi içsel e, sürecimde kendi sürecimde rüyayı kullanmakla ilgili zaten çok büyük bir yatkınlığım vardı. Yani sanata malzeme yapmak, Hı. insanı tanımak adına ama e, daha e, teori üzerinden gitmeye başladığımda e, bazı şeyleri yanlış yaptığımı fark ettim. Yani yanlış yaptığımı fark ettim derken bir kere ada <gülüyor> Biz hiçbir şekilde rüyalarımızı alenen, hele radyoda falan ortaya dökmemekten yanayız. Rüyalarımızı kimseye anlatmamaktan yanayız. Aa, aa, ben ya, o kadar anlatırım. Anlatmayacaksın. Ben... <gülüyor> Hayır, rüyanda mı gördün? Denir ya sabah ilk hmm. iş e, bir, yani bu bunu evet. bunu çok alan açan bir kültürümüz var bir kere. Ama yani. diğer taraftan da e, bunu çok mahrem tutan e, yine kadim bir bilgiye de sahibiz. Mesela suya anlat der bizim kültürümüz hmm. Kimseyi anlatma, suya anlat. anlatma. Ben bu lafı bilmiyorum. Ne demek ya. bu suya anlat? Yani kimseyi anlatma. <gülüyor> <gülüyor> kimseyi anlatma. E, doğrudan söyle. Mitolojik bir yerde. Niye evet. kafamızı karışıyorlar değil mi? Suya anlat deyince ben hani yani suya... Sen, suya sen anlatabilirsin rahatlıkla tekne de. <gülüyor> suya anlat yayılsın evet. diye anlıyorum ben onu. <gülüyor> yani, evet bu arada. Evet tabii midasın kulakları Ayan, gibi evet, değil mi? Yani, yani e, kuyuya, kör kuyu zannettiğimiz şey. İşte aslında e, burada... Tam da Midas'ın hikayesi de böyle bir şey. Yani biz rüyamızı tümüyle bilinç dışı alanımızın malzemesini bir rüya aracılığıyla dile getirdiğimizde birine anlatarak rüyamızı anlattığımızda kendimizle ilgili çok mahrem sırları veriyor oluyoruz. Bir şey soracağım ama Sor. önce bir önceki şeyini cümleni tamamlamanı isteyeceğim. Bir önceki dedim profesyonel olarak yapmaya başladım dedin. Yani. Biri sana gelip ben böyle böyle rüyalar görüyorum deyip sana danışıyor mu? Ne, nasıl bir şey, iş bu? <gülüyor> nasıl bir iş bu? Yani şu anda danışanlarım var tabii. Hı -hı. Ama geçmişte böyle değildi. Yaptığım iş e, paralelinde her zaman çevremde çok fazla psikoloji mezunu arkadaşlarım oldu. Psikolog, klinik psikolog arkadaşlarım oldu. E, sonrasında ben zaten sanat terapisi eğitimleri almaya başladığımda hep bu alanda e, eş dost oldu ve bunlar konuşulur hale geldi. Ama e, insanlar gelip rüyalarını bana anlatıyordu. Ben de onları ...yorumluyordum yani... ...bu kahve falına bakar... Işte, işte, ...işte sorun tam da burada... ...hani ca ben, cahilce bunu, yaptığım... ...şeyler vardı dedim ya ben bunu, sana... ...buna özellik evet. ekledim... ...çok <gülüyor> iyi yaptın yani çok iyi yaptın... Ee, ...ama... E, ...bu çok manipülatif bir şey... ...ve etik dışı bir şey... ...yani rüyayı profesyonel olarak... ...çalışmaya başladığınızda... ...aslında rüya analizi... ...dediğimiz şeyde... Rüya analizini yapan kişi rüyayı gören kişidir. Yani danışanınızdır. Ee, burada rüyanın örtük sembollerle e, dile gelmiş bir söylemi vardır. Ee, ben o dili bilen kişi olarak rüyayı gören kişiye rüyasında gördüğü şeylerin tercümanlığını yapıyorum. Ama sonrasında... Rüyayı analiz etmek, tabii ki yanında benim de olduğum bir süreç içinde danışanın yaptığı bir şey. Pardon. E, ada, e, rüya bence insanın belki de en özgür olduğu alan. Evet. Yani Hı -hı. fizik kurallarını yok edebiliyorsun, uçmaktan söz ettik ki ben evet. mesela kimileri balon gibi uçar, bense uçak gibi uçuyorum. Ben tam olarak böyle, böyle hayal etmiştim böyle kol, biliyor musun? kollarımı açarak <gülüyor> evet. bana öyle gelse kollarımı açarak bir süre uçuyorum rüyamda. Sonra iniyorum bir daha uçamıyorum. Allah kahretsin. <gülüyor> <Aa. gülüyor> yani ben de e, uçmak çok tabii e, güzel e, bir şey. E, her türlü uç, uçabiliyordum. Yani balon gibi de, uçak gibi de işte kendi kendime kanat çırparak her türlü uçuyordum. Hatta bir dönem üniversite döneminde öğrenciyken çok çok uçuyordum. Sonra uçmalar senin dediğin gibi bir azalmaya başlayınca ben araştırma yaptım. Oo ne bilgilere ulaştım. Kaysiyum eksikliği yapıyor. Günlerce peynir yemedim, süt içme. Yeter <gülüyor> ki Uçayım <gülüyor> <gülüyor> yani e, rüyalara dair merakım ve deney deneylerim hiçbir zaman bitmedi benim. O yüzden de şu anda yaptığım şeyi o kadar büyük tutkuyla ve iştahla yapıyorum ki e, bu çok, çok eğlenceli bir konu bence bu bence bu, de. bu program iyi bir program olacağını <gülüyor> <daha> um, umuyorum. <gülüyor> ben uzun zamandır buanda e, programda müzik çalmıyorum ama bu e, adanın de benim özel bir programımız olduğu için <gülüyor> ve ada da ısrar ettiği için müzik çalacağız bu Süper. hafta. En azından ambiyansa katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü seçtiğim e, sanatçıların çoğu bu sene daha çok an, e, dinlemeye başladım. E, ambient olarak geçiyor da bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Yani ambiyansa dayalı bir müzik türü gibi Tanılayabilir miyiz bence ee, evet. Ambiyans çok hem mekanla ilgili hem. Evet ama bir yarattığı duyguları. Atmosferik o, e, atmosfer gibi. Işte, Aynen. Duyguz, ee, duygu dalgaları diyelim. Evet ha evet tam olarak. O yüzden e, şey bu şey programdan bahsedince aklıma gelen ikisim zaten sana da söylemiştim. Max Richter oldu. Hı hı. E, bir e, albümü var Sleep diye. Ee, ve uyku. Uyku ve hmm. yani şey bu uyuy uyuyamadığın zamanlarda dinlemek için gerçekten çok ideal bir albüm e, denendi, <gülüyor> onaylandı. <gülüyor> ee, ve zaten sen de söylemiştim uyku kliniklerinde de kullanılıyormuş zaten. Ondan sadece bir tane şarkı olacak. Dream. Evet ben çünkü bağlı şey dedim, A ada bana bunu <gülüyor> söylettiği zaman... Dinleyiciyi uyutmayalım lütfen Dinleyiciden <gülüyor> önce biz uyumaya başlarmışız <gülüyor> e, Hayır sakinleştirici Şu an uyutmaz ama gece <gülüyor> Mümkündür e, Evet dinleyebiliriz 2015 tarihli Evet <gülüyor> e, Hani gerçekten e, Nasıl uzman sen seni, Uyutur, uyutur. <gülüyor> <gülüyor> Ama rahatlatır da Zaten hani... uyumak için rahatlaman <gülüyor> gerekiyor O yüzden ben <gülüyor> destekliyorum şu anda <gülüyor> Peki, e, biraz şey konuşalım. E, şimdi rüya, mesela deniz programı yapıyoruz. Sanki <gülüyor> rüya ne alakası var de, gibi düşünüyor. Halbuki bütün amatör denizcilerin mutlaka rüyaları vardır. <gülüyor> tekne sahibi olmayanların, deniz meraklarının tekne sahibi olma e, rüyaları vardır. Tekne sahibi olanların işte dünya turuna çıkma rüyaları vardır. Ama bir de kabusu konuşalım. Hı hı. Yani, e, yani hep rüya pozitif hı hı. olarak kullanılır ya. Rüyalarım evet. gerçek olsun Allah'ım falan evet, diye evet. Hı hı. geçer. Hı hı. Ama kabus da bir e, rüy rüyadır. Evet. Ve de belki rüyanın kendisinden daha etkilidir bence. Yani evet. bir rüya gün içinde seni ne kadar mutlu eder bilmiyorum. Ama bir kabusun bence bir gün boyu duygusal etkisi olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben bunu yakın zamanda yaşadım ve Hı. çok şaşırdım. Yani bütün bir gün, ertesi gece uyuyana kadar o rüyanın e, kabusun etkisi devam etti ve çıkamadım. Ne yaparsam yapayım. yani. Bana, aslında sadece kabus değil. Normal e, bir rüyanın da e, hatırlamıyor olsak bile Uh, uyandığımızda, kalktığımızda hani bugün tersten kalkmak gibi e, bizi ele geçirmiş bir duyguyla bütün günü sürdürdüğümüz durumlar oluyor. Bu kimi zaman hatırladığımız kimi zamansa hiç hatırlamadığımız rüyalardan kaynaklı. Kabus meselesine gelince ben yine kendimden yola çıkmak hı -hı, istiyorum hı -hı, Beysun. Hı -hı. E, hayatımın bir bölümünde eee ...neredeyse... ...otuzlu e, yaşların... ...sonlarına kadar... E, ...ben hep kabus gördüğümü... E, ...düşündüm... Hı hı. E, ...başta bu beni rahatsız ediyordu... ...tabii fantastik unsurlar da var hı hı. içinde... ...ama e, sürekli kabus görme fikri... ...doğal olarak... ...rahatsız edici... Hı hı. ...fakat rüyalarla ilgili... ...okumalar yapmaya başladıktan... ...çalışmalara başladıktan sonra... Gördüğüm kabusların tümüyle bana hizmet eden şeyler olduğunu yani benim bireyleşme sürecimde bilinç dışı alanımda e, kitli duran kapalı duran şeylerle yüzleşemediğim bilinç alanında yüzleşemediğim şeylerle temas ettiğim yerde bunu kabus olarak hı hı. tanımladığımı fark ediyorum bunu fark etmeye başladıkça ve ben rüyalarımla çalışmaya başladıktan sonra. Önce tabii ki kendi rüyalarımla çalışmaya başladım ben. Durup dururken birden birilerinin rüyalarını... Evet, ilgilenmedi. <gülüyor> Sokaktan çeviriyor. Evet, evet, <gülüyor> Nereye gördünüz dün akşam? Evet. Kendim çok kabus gördüğüm için doğal olarak ilk malzemem kabustu. Ama yani kabus dediğim şeyin benim kendimi tanımakla kendimi anlamakla çözmekle e, ilgili inanılmaz bir hazine olduğunu fark ettiğimde bir süre sonra zaten kabus görmemeye başladım çünkü hmm. e, bilinç dışı ile çalıştıkça çalıştıkça e, siz bir şey bastırırsanız fizik kanunu o dışarı çıkmak ister hmm. rüya da böyle bir şey bastırdığımız şey dışarı çıkıyor. İlk önce rüyada dışarı çıkıyor. Orada o rüyayı siz çalışmaya başladığınızda bilinçli alanda artık kendinizle çalışmaya başlamış oluyorsunuz. Ele geçirmiyor bilinç dışı sizi. O yüzden gördüğünüz her şey çalışılabilir bir malzeme olarak hmm. ortaya döküldüğünde bu çalışılabilir bir malzemeyi biraz aç yani resim yapmıyorsa insanlar hmm. yani yani çalışılabilir bir malzeme kullanılabilir bir veri olarak. Evet, ha, veri evet. olarak kendini hmm. bilmek, Olarmışmış. kendini tanımak ve bireyleşme süreci ve psişenin tamamlanma. Psişe dediğimiz zihin, bilinç, bilinç dışı ee, her insanoğlunda olan e, ve psikolojinin malzemesi olan bu konu bütünlenme bütünleşme hevesinde insan. Yani bunu başka bir dille de dile getirdiğimizde literatüren kişinin kendi gerçekleştirmesi dediğimiz hı hı. şey Belki bir parça uyuyor buna. Yani kendini bilmek. Kendini bilmek bilinçli alanda bilmenin dışında bilinç dışı alana ait şeyleri bilmek. Peki adı programın başında kendi rüyalarından söz ederken günlük hayatla gördüğü rüyalar hı hı. arasında çok doğrudan bir ilişki hı hı. olduğunu hı hı. anlatmıştı. Benim da çok matrak. Bir kere <gülüyor> Holy... başka bir şey bekleme. <gülüyor> <gülüyor> Hollywood prodüksiyonu gibi yani. Ya. Biliyorum onu kastediyorum. <gülüyor> yani evet. Bu çok kalabalık. Hı hı. Ee, bütün araçlar sanki tasarlanmış gibi. Hı hı. <gülüyor> Rengarenk. Hı hı. Yani mesela biliyorsunuz siyah beyaz rüya görülüyor mu? Yani bununla ilgili çok farklı söylemler var ama yani ben de rüyalarımı renkli görüyorum. Ee, çok fazla genelleme yapmamak lazım. Bilimsel olarak, nörolojik olarak testler yapıldığında bir takım verilere ulaşıyorlar. Ama e, yani ben her zaman e, kişisel verileri ne olursa olsun öncelikli ve biricik kımaktan yanayım. Sana danışacağım da o. Şey <gülüyor> e, bunu, hayır, <gülüyor> bunu merak ettiğimiz için bir arkadaşım dedesiyle konuşurken ben siyah beyaz görüyorum Rüyayı demiş Hı -hı. de. Arkadaşım da benim yaşımda işte Hı -hı. E, Beril. Ben renkli görüyorum diye şey e, fark edince e, dedesi çok şaşırmış. Allah Allah renkli mi görüyorsun diye. Sonra <gülüyor> bunu merak edip baktık galiba ee, renkli televizyonla birlikte biraz değişime uğramış. Siyah beyazken insanlar daha çok siyah beyaz rüya görüyormuş. Bir de burayı tam net hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermek istemem ama belli bir yaşa kadar da sanırım farklılık gösterebiliyormuş. İnsanların çoğu galiba renkli görüyor çok azı siyah beyaz görüyor. Ay şimdi danışıyorum evet. şu anda. <gülüyor> Ben de ben de popüler kültürden, Google'dan baksın <gülüyor> çok değerli bir araştırma sonucunda uzun bir. <gülüyor> Çünkü araştırma. merak ettim gerçekten. Peki mesela benim mutlaka o kalabalık dediğim ya bu bir mesela fotoğraf çekimi olabiliyor. Evet. <gülüyor> Allah o, o objektif yerine <gülüyor> takılmıyor. ...asistan hmm. yap evet. dediğim şeyi <gülüyor> yapmıyor... Hı -hı. ...bir türlü bir türlü... ...ben o çekime giremiyorum... An anlatayım. ...herkesle kavga ediyorum... ...ama iş olmuyor ve sonunda da... ...olmadan bitiyor o rüya... Hı -hı. Ee, ...gerçekten şeyde... ...mesela... ...hepsini hatırlayamıyor tabi insan... Rüyanın bir de öyle bir şeyi var Hı -hı. yani... ...başından Hı -hı. sonuna kadar bir rüyayı hatırlamak... ...çok enderdir herhalde yani... ...mutlaka sahneler hatırlıyorsun arada... Değişiyor kişiden kişiye. Yani bir sağlıklı 7-8 saatlik uyku süreci içinde 4 ya da 5 REM döneminden söz ediliyor. Ve bu 4-5 REM süresi. REM ne demek? REM hani uyuduğumuzda gözlerimiz böyle böyle oynar ya hani kımıldar. İşte biz rüyayı o aralıkta görüyoruz. İngilizce'de açılım evet. bir laf'e mi? Evet, evet, ne? evet, evet, evet. Hızlı göz, göz hareketi. Google <gülüyor> <gülüyor> çevirisi. <Evet. gülüyor> Yok ama öyle öyle <gülüyor> çevriliyor. Rüyayı o aralıkta görüyoruz. Genellikle söylenen şu ki son REM'deki rüyayı biz hatırlıyoruz deniyor. Ama bence bu da ki, kişisel e, farklılıklar gösteren bir şey. E, ben rüya, e, uykusu çok hafif bir insanım ve çok fazla rüya gören bir insanım. Her sağımdan soluma döndüğümde uyanıyorum ve her seferinde bir rüyayı hatırlayarak uyanıyorum. Hmm. E, yani... Tamamını hatırladığım, devam ettirdiğim, ertesi gün süren yani rüyalarımla çok çalışıyorum ya <gülüyor> o yüzden durmadan malzeme o, bu... geliyor. Ama senin dediğin gibi hani sadece sonunu hatırlayanlar da çok Peki iyi. ben bir şey söyleyebilir miyim? çalışırken yazıyor musunuz? Evet evet e, zaten e, yani kendim çalışırken de yazıyorum Hı -hı. kendi rüyalarımla. Ha, bu arada ben de kendi rüyalarımı başka bir profesyonelle çalışıyorum. Çünkü e, olay ne? Ben kendi rüyamı, kendi bilinçli alanımda çalışıyorum. Oysa ki benim bunu egomla manipüle etmem mümkün. Ben başka bir e, profesyonelle çalışırken benim bilinç dışı alanımın malzemesini o profesyonel benim egomdan hmm. bağımsız olarak tercüme ediyor. Şey, ...terzi kendi söküyor. Yun şöyle diyor insan kendi sırtını göremez diyor. Yunka selam söyle, ayna kullanırsan görürsün. <gülüyor> o zaman da sırtını görmüyorsun ama evet, onun evet. yansımasını <gülüyor> görüyorsun. Evet. Fark etme, evet. Görüyor. Ayrıca, <gülüyor> aynanın da ne kalitede olduğuyla evet, alakalı. Ayrıca o? sadece Bir saniye sadece. Sadece aynada gördüğümüzün bizim evet. ne kadar gerçek halimiz olduğu üzerine de tartışılır Tartışıl bir saçma bir konu. Hayır, ee, ama burada e, adanın söylediği ya, ay, ay, şey <gülüyor> aynalarla uzayın fotoğrafları çekiliyor arkadaşlar hani Hayır orada ben insan hayır mi? ben insan psikolojisinden <gülüyor> bahsediyorum. İşte kendimizi 7 kat daha güzel görür, görürüz. Bunlar popüler bilgi şeyi Facebook bilgisi de <gülüyor> Yine de yani Hı -hı. E, senin algınla ilgili bir şey söylüyorum. Fiziki bir şey Hı -hı. söylemiyorum. Ee, adanın e, sorduğu şeye devam etmek istiyorum eğer izin ee, Rüyaları mutlaka yazmak lazım. Çünkü e, gün içinde hatırladığımız e, rüya form değiştirmeye başlıyor. Oysa ki uyanır uyanmaz o rüyayı yazdığımızda üstüne çalışacağımız e, rüya daha orijinal e, formatında hmm. oluyor. E, rüyayı yazmakla ilgili e, sorun yaşayan danışanlarım oluyor. E, evet orada ben mesela kendi rüyamı direkt e, Gmail'de kendime e, mail hmm. atıyorum. Ama e, şeyi sesi e, harfe çevirerek yani metin oluşuyor. Ha, ve sabah e, uyandığımda evet. edit ediyorum onu ve ondan sonra... Hmm. Çalıştığım kişiye edit edilmiş haliyle ben ama şeyle de çalışıyorum yani danışanlarımla çalışırken rüyayı hem metni ama aynı zamanda biraz sanat terapisini de içine Hı. katıyorum. Rüyanın çizimini de yaptırıyorum rüyanın çizimini yaptırıyor olmak Hı. üzerinde çalıştığımız rüyayı çok daha elle tutulur bir hale getiriyor ki mesela yazmaktan söz ettim ben. Benim bazı rüyalarımın senaryosu mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ada uyanıyorum ama rüya bir o hikaye bitmemiş. Arkasını göremiyorum bana. Nasıl yani? <gülüyor> ya yani bir hikaye başlıyor. Ben bir yerden bir yere gidiyorum. Bir şey yapıyorum evet. ve çok mutlu oluyorum o şeyde <gülüyor> ya da o hikayeyi ilgiyle izliyorum kendi rüyamı. Ama uyanıyorum. Yarım, ve yarım kalmış oluyor rüya ve Allah'ım tamamlayamıyorum rüyayı. Onun bir yolu var mı? <gülüyor> lucid lucid dreaming'in şeyi, ya. Türkçesi ne? <gülüyor> lucid dream olarak hali hazırda A ıı, geçiyor. Kontrol edilebilen Heh, evet. rüya, rüyayı yönetmek. A ben danışanlarımla çalışırken lucid dream'e e, alan açmıyorum izin vermiyorum evet çünkü aslında yapmaya çalıştığınızın tam, tam tersi, tersi. oluyor evet, yani bir, bir bilgisayar oyununda oynar gibi evet. siz rüyanızı e, yönetiyorsunuz manipüle ediyorsunuz e, o zaman nereden biz kendimize ait e, bilinç dışı e, verileri bilinçli alana taşıyacağız çünkü artık bilinç dışı alanı da ee, bilinçle yönettiğinde evet. rüyanın bize hizmet edeceği e, yeri bloke etmiş oluruz. Bunun doğrusu. psikolojik bir zararı var mı? Şey var var Çünkü var. hani böyle bilgi kalmış aklında işte gündelik hayatın e, şey, analiz edilmesi ve sindirilmesi gibi bir şey rüyalar hı hı. ve e, bunlar böyle bir e, ...rahatlama ve kendini... E, ...özgür hissettiğim bir alan olarak... ...hani bu da... ...kontrol altına alındığında... Hı hı. ...insanda ne yaratabilir bilmiyorum ama... Aa, söyleyeyim mi? <gülüyor> e, <ne? gülüyor> Bütün ömrünü yatakta geçirebilirsin. Çünkü gerçek bir hayat... ...kurmana Aa, gerek kalmıyor. Okay. Nasıl biliyorsunuz? Hayattan kopartıyor. Çünkü her şeyi senin yönetebildiğin... ...yani herkes kendi hayatının yönetmeni oluyor dışarıda günlük yaşamda bir sürü şeye maruz kalıyoruz ve hayatımızı biz yönetemiyoruz e, o zaman benim söyleyeyim hani en çok özgür olduğu insanın <gülüyor> en çok özgür <gülüyor> olduğu alan rüyalar diye <gülüyor> işte fizik kanunları dahil evet. her şeyi değiştirebiliyorsun Peki adacığım sen müzikle çok ısrar ettin. Bak Kırkadu <gülüyor> Çok ısrar <gülüyor> etmedim. Ya, ya çalabil çalabilirsin. Evet, hazırlandın. İyi, Çal, tamam, yani şey. peki. Bu program böyle bir program. Bu daha, <gülüyor> bu daha eğlenceli bir şarkı seveceğini düşünüyorum. Ee, Olafur Arnalds'tan e, Eki Hugza diye, Eki Hugza diye okunduğunu tahmin ediyorum, umarım doğrudur. Ee, bu en popüler albümlerinden biri sanırım. Remember diye bir albümü, 2018 tarihli dinleyebiliriz. Tamam peki dinleyelim. Evet e, Açık Deniz'e bu hafta Açık bu hafta Banu Muratlı ve Ada Gökçü'nle yapıyoruz. E, Banu e, danışmanların var yani. Danışan. Danışanların var. Dolayısıyla işte belli bir grup insanla karşı karşıyasın. Hı -hı. Rüyaların sınıfsal karşılığı var mı? Hani işçi sınıfı şöyle rüyalar görür. Beyaz yakalılar böyle rüyalar görür. Hı -hı. İşte e, varlıklar şöyle rüyalar Hı -hı. gibi yani böyle bir veri var mı? Şimdi şöyle yine adanın programın başında söylediği şekliyle günlük hayatla ilgili rüyalar görüyoruz biz. Burada herkesin kendi yaşadığı sınıfsal Sorunları. gerçekliğin ve sorunların ee, doğal olarak yansımaları rüyalarda da oluyor. Ee, rüyaları sınıflandırabiliyoruz. Biz ee, kompanse etmek için mesela e, bir değersizlik duygusu yaşadık günlük hayatta. Hı hı. Ee, rüyamızda birdenbire bizi o değersiz hissettiren patron karşısında bir kuş olup uçuyoruz ve patronun üstüne Pisliyoruz. Pisliyoruz. <gülüyor> Şimdi. Yani... Şans getirir ama. <gülüyor> tamam patron zaten hemen. Yankı <gülüyor> evet, evet evet. Yani e, doğaldır ki e, sınıfsal bir yanı da var. Ama e, rüya bize sadece kendi günlük hayatımızla ilgili bir şeyleri e, servis etmiyor. E, bazen de tam tersi oluyor. Biz bir ego şişkinliği yaşıyoruz ee, yolda yürürken birdenbire e, işte bir araba üstümüze çamur sıçratıyor kendimizi kötü hissediyoruz Hı -hı. Ee, diyor ki orada sana dur diyor dur ee, ama bunlar bizim hem bilinçli alanda e, günlük yaşamımızın e, yansımaları biz burada bilinç dışının Katmanlarına da dönüp bakmalıyız. Aslında psiche dediğimiz şeyin e, bilinçli alan kısmı egomuzun olduğu, personamızın olduğu alan ki bu hani çok o, yaygın tabiriyle e, iceberg'in görünen kısmı ama çok küçük bir kısım. Asıl büyük alan... E, Bizim bilinç dışı alanımız ama o da kendi içinde pek çok şeyi barındırıyor. İlk önce kişisel bilinç dışımızı barındırıyor. Kolektif bilinç dışımızı barındırıyor ve anima animusu barındırıyor. Kendi gölge yanlarımız, komplekslerimiz ve arketiplerimiz, arketipler var bilinç dışı. Arketip onu bir dahaki programda konuşalım <gülüyor> Yani gerçekten hani Dediğin yere gelebilmek için <gülüyor> tamam. Bypass ediyorum tamam. şu anda Peki. Ama yani o çok büyük bir konu çünkü Anladım. Başlı başına bir konu ee, Biz ne yapıyoruz Rüyamızda evet günlük hayata dair Bir şeyler görüyor olabiliriz Ama e, Çok ilahi şeyler de görebiliyoruz Zararlı rüya var mı ne neyi kastediyorsun? Ne musun, <gülüyor> Sorursun, Et, Etik kurallarda Hayır zarar yani kişiye gördü kişi gördüğü rüya. travmatize e, olmak gibi mi? Yani bir bozukluk yaşayabiliyor mu? E, Hı -hı. Kendini kötü hissedebiliyor mu oraya? Yani keşke görmeseydim o rüya diye bir durum var mı? E, yani. Elbette oluyordur. O yüzden çalışmak gerekiyor. Rüyayı çalışmak gerekiyor. Hı. Çünkü e, rüyada mesela e, senin dediğin gibi e, her türlü bilinçli alandaki egomuzun e, yönetebildiği her şeyin dışında kontrol dışı bir durum var. Yani orada e, sizin gördüğünüz için utanç duyabileceğiniz suçluluk duyabileceğiniz şeyler de görebilirsiniz. Hı hı hı. Ee, burada size o duyguyu hissettiren rüyayı o çalıştığınızda... O zaman bu tür bir kabus oluyor o zaman. Yani tabii ki kabus olabiliyor. Yani çünkü kabusun normal rüyaya göre farklı bir etkisi olduğunu adı da anlattı zaten. Ama... E Hatta şimdi biraz kabusun önce bir, bir, türü demek e, daha bir doğru dinleyicimden bir mesaj gelmiş Mustafa Avcı. E, sınavı yetiştirememek kabusu hmm. görüyor. Bu çok, bunu <gülüyor> çok fazla insandan duyuyorum. Ay okullu bitmiş hmm. e, hala sınava yetişmeye çalışıyor. Hmm. Bunu çok fazla kişiden duydum. Ama önce konuyla ilgili onu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bence kabusun bir türü o. Yani hmm. sana kötü bir şey olduğu zaman kötü his, hissetmekle... Senin rüyanda kötü bir şey yapıp birini öldürdüğün, birine zarar verdiğin, bir rüyadan sonra hissettiğin farklı şeyler. Sanki gerçekten yapmış gibi suçluluk hissedebiliyor insan veya ben niye bunu görüyorum? Hı -hı. Kısmı da çok. -hı. Mesela geçenlerde bir rüya gördüm. Biraz böyle mafiyat. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani birebir de bile anlatmıyor. <gülüyor> Biraz ki bir şeydi. Birini söyledi, birini öldürmek bana kalıyor. Öban'ı ve de nedense bir sürü insan var ama benim, ben öldürebilirim zararlı bir adam çünkü o hı hı. bir tane tabanca var tabancayı ateşliyorum <gülüyor> <gülüyor> adam bari acı çektirme diyor Ta tabanca tekrar ateşi almıyor hı hı. elime bıçak tutuşturuyorlar ben o kadar değil diyorum ben diyorum kimseyi kesemem diyorum Bu hı hı. rüya orada bitti hı hı. şimdi buradan benim kişiliğime dair bir bilgi var mı Dolu var. <gülüyor> Dolu var yani röntgenini çıkardım senin ama tabii ki benim benim kalkıp da bunları görüyor okuyor olmam senin rüyanın gerçekliğini sana dair olan kısmını manipüle edebileceği için bu sadece benim içimde Peki, olup Peki uyku, uyku kliniklerine gelelim. Hı. Ee, rüya manipüle edilebilir bir şey mi yani işte lucid dream evet. mesela ya, rüyanın ya, manipülasyonu gördürülebilir yani birine, ha, başka birinin gördüğü evet mesela. evet öyle. yani bilmiyorum tabi e, bilim kurgu filmlerinde buna evet. yakın çok şey e, izliyoruz biz e, yani yani black mirror mesela evet, neredeyse onu değil mi evet. ee, yani şey e, bir, bir bölümü sadece buna benzer bir Black şey bir, Sen izlemiştin sanki. Ya da izle dedim bir, izle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dizi midir <gülüyor> bu? Distopik bir dizi. Her evet. bölümde farklı bir şey oluyor. Ve böyle genel olarak insan zihniyle ilgili bölümler oluyor ve çok etkileyici bir şey. yani öncelikli. bir yandan da fütüristik bir evet. yanı var tabii. evet şimdi bilim kurgular filmlerinde var işte kablolar bağlanıyor adam Hı -hı. yatıyor ama Matrix. aslında işte başka bir yerde bir şeyler Hı -hı. yapıyor vesaire işte Hı -hı. gidip birilerini kurtarıyor evet. Hı -hı. dünyayı kurtarıyor vesaire gibi yani rüya aslında biz dalga geçiyerek eğlenerek yapıyoruz ama çok önemli bir şey değil Evet yani? kesinlikle ben dalga geçmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> dalga çok ciddiye alıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> kesinlikle çok ciddiye alıyorum. <gülüyor> Yok, ben, ben de ciddiye alıyorum çünkü üstüne düşünüyorum yani neden gördüğümü o, hani o bağlantıları kurabiliyorum dememin sebebi Hı -hı. üstüne düşün, düşünüyor olmak. Bir şey daha diyecektim ama unuttum. Neyse olsun. <gülüyor> Yalanmış. Bir, işte bu, bu programın toplamında ben anladığım kadarıyla... E, ...insan tipleri de farklı tipler evet. rüyalar gibi. Hiperaktif birinin gördüğü rüya ile... ...biraz pasif kimliği olan birinin rüya... ...gördüğü rüya arasında... ...fark vardır herhalde yani. Gerçekliği algılama şeklimize göre değişir gibi... ...bir genelleme doğru olur mu? değişebilir tabi bu o, yani somut olarak bir rüya üzerine konuşmadığımız sürece havada kalacak Hı -hı. bir şey benim söyleyeceğim ama e, şu da var ki e, kişisel bilinç dışımızın e, bize verdiği malzemeyle e, kolektif bilinç dışının bize verdiği malzemenin sentezi ayrıca anima ve animusumuzun yani kendi kadınsak eril erilse erkeksek dişil alanımızın rüyalarımızdaki yansımaları olabiliyor e, yani zaten kesinlikle oluyor ama e, bütün bunlara e, anlam bağlamda kurulur diye bir cümle vardır ya yani çok kıymetli bir şey eee bir rüyayı yıllarca çalışabilirsiniz. Katman katman çünkü rüya. Yani bir soğan gibi düşün. İlk çalıştığın yer belki de senin kişisel bilinç dışınla ilgili bir katmanı. Daha sonra bir bakıyorsun işte herhangi bir kompleksin üzerinden o rüyayı çalışıyorsun. Anne kompleksin, baba kompleksin, tanrı kompleksin her neyse onun üzerinden açtıkça açtıkça rüyayı her seansta bir aynı rüya üzerinden birçok bir yorum yapılıyor. E, yorum değil. Farkındalık yaşanabilir. He, Farkındalık yaşanabilir. E, peki e, bu uyku kliniklerinden söz etmiştim başlayalım konuşmaya diye. Muhtemelen rüyada ölçülebilir bir şey olması lazım. Yani birini uyuttuktan sonra ona belli sensörleri bağladığın zaman işte nabzından, kalp atışından, Hı -hı. nefes alışından filan. O, o rüyanın ölçülebilir bir şey olması lazım herhalde. Yani REM döneminde görüldüğü tespit edilmiş. E, beyindeki e, hareketlenme, gözdeki fiziksel hareketlenme, ısı değişiklikleri, bütün bunlar senin dediğin gibi gözlenebilir. Yani e, fiziksel olarak gözlenebilir e, verilere dönüşmüş. Ama, Ama mesela, hayalindeki şey ne senin? Bunu sorarken emin bana, ya Şöyle, şey, şöyle bak, e, e, herhalde bilimciler de bizim kadar eğleniyorlardır. <gülüyor> şöyle Şöyle bir senaryo kuralım. kuralım seni hadi. seni uh, yatırdık, uyuttuk, Hı -hı. kablolarımızı bağladık ve ne e, elimizde bir takım grafikler oluşacaktır. Tamam. Baya elektro şey tamam. çekildir gibi finan. Sonra sen kalkıyorsun. O grafiklerden de biz senin hangi tansiyonu taşıyan bir rüya Hı -hı. gördüğünü bulabiliriz. Evet. Sonra sen onu Hı -hı. kalkıp onu anlatıyorsun. Hı -hı. Ama bizim mesela senin e, atıyorum. E, çok yüksek bir yerden e, denize balıklama atladığını varsayıyoruz. Çünkü hı hı. çok yüksek şeyler. Halbuki sen o anda hayatının erkeğine karşı karşılaşmışsın. Rüyanda tansiyon gene hı hı. yükseliyor. Hı hı. E, yani tabii Beysun... O... <gülüyor> Senin e, bu o, fantastik ve yaratıcı düşüncelerin <gülüyor> bilim adamlarının da... E, yok yok hayır yani bilim de böyle ilerliyor. Yaratıcılık süreci böyle bir şey zaten. Yani yaratıcılık süreci sadece sanatçı için geçerli değil. Sokaktaki insan için de bilim adamı, bilim kadını için de, bilim insanı için de geçerli. Peki, bu sayede zaten. Pek, zamanımız bitmek üzere ama bir bir da daha anlatmadan Anlatma e, geçeyim bu programı <gülüyor> öyle öyle bitirmek istiyorum. <gülüyor> Bir sahne hatırlıyorum, kendi ölümümü gördüm. Biliyordum bunu söyleyeceğini, <gülüyor> bunu alacağını biliyordum. Ama çok çok <gülüyor> yani çok gülümsetiyor beni. <gülüyor> ee, arkamda biri duruyor. Ee, nasıl öleceğim diye soruyorum. Ya diyor, hiç merak etme diyor, çok kolay diyor. Işıklar yavaşça kararacak diyor. O kadar diyor. Gerçekten bana ışıklar kararmaya başlıyor. Şimdi ne diyorum ben? Sonsuz. Hoşçakal Beysun sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok gülüm ama kalkızı şey, bu sendini ego, ego. Bence <gülüyor> bu bir ego patlaması. <gülüyor> Benim bir şey söylememe gerek kalmayabiliyor <gülüyor> işte ben bu, ben bu rüyasına konuşmak istemiyorum <gülüyor> Peki Banu Muratlı çok teşekkür ettim Ben Bize çok teşekkür ederim programa Sağ neden için. Ada, çok adacım. teşekkür ederim Müzikler için de için sağ olun ee, Evet herkese Güzel rüyalarla dolu bir 2023 diliyoruz değil mi arkadaşlar Diliyoruz yani? evet Kabussuz Evet. Ee, güzel renkli rüyalar. Evet açıkladığınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.